Geçen haftaki konunun hem özeti sadedinde hem de elde edeceğimiz dersler, ibretler nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz inşallah. Geçen haftaki konumuzun mevzusu biliyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen doğumundan önceki Mekke'deki yaşantı yani Arapların şirk dini üzeri olmaları ve onu nereden e, aldıkları, kimin özellikle getirdiği ne, bunun sebeplerine, bunlardan bahsetmiştik şimdi bunlardan alınacak e, dersleri inşallah vereceğiz bir de son olarak aleyhissalatü vesselamın mezhebinden bahsetmiştik isimlerinden bahsetmiştik bu hafta dediğim gibi inşallah bunlardan çıkartılacak dersler birincisi üç ana başlık var birincisi emniyet içerisinde, güvenlik içerisinde olmak ve rızkın bol olması, geçimliğin olması Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlerin en büyüğüydü. En büyüklerinden. allah Teala Mekke ehline bu iki büyük nimeti veriyor. Aleyhisselatu vesselam daha Doğmadan önce Mekke'nin ahalisine, Mekke ehline o dönemki e, müşrik topluma Allahu Teala bu iki nimeti veriyor. Yani onlar emniyet içerisindeler ve onların rızıkları, geçimlikleri, hayatları, yaşam standartları yüksek. Allahu Teala böyle bir nimet vermiş. Geçen hafta da söylediğimiz gibi ayet-i kerime bunu açıkça ifade ediyor. Kasas suresindeki. Evellem nemek kullahum haraman aminen yucba ilehi semarati kulli şeyi rizqam minledunna. Biz onlara katımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin meyvelerinin kendisine toplandığı oraya biriktiği bir haram belde yapmadık mı? Onları yani o haram beldeye Yelleştirmedik mi diyor Allah Azze ve Celle. Birincisi haram belde, yani emin belde. İkincisi de her şeyin rızkı oraya geliyor, Mekke'ye geliyor. Böyle mübarek bir yer. وَلَكِنَّ اَكْتَرَهُمْ yalemun, Lakin onların çoğu bilmezler diyor. Ankebi suresinde de hakeza اَوَلَمْ يَرَوْا اِنَّا جَعَلْنَا هَرَمٍ عَامِنَا biz gör, görmediler mi? Biz orayı yani Mekke'yi haram bir belde yaptık, yasaklı bir bölge. Oranın ahalisi içinde dokunmak yasak. Yasaklı bir bölge yaptık. Uyutakat tafun nasumün havlihim. Mekkenin etrafından ise insanlar kapılıyordu, kaçırılıyordu, götürülüyordu. Efe bilbatli yu'minun ve bini ametillahi yekfuron. Onlar batıla iman edip de Allah'ı Allah'ın nimetlerini inkar ediyorlar? Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdiği bu emniyet, güvenlik ve rızık nimetini. Semaratların bol bol kendilerine gelmesini inkar ediyorlar? Sonra onlar iman etmemek için aldatıcı sözler yalan sözler kullandılar ve şöyle dediler. Allah azze ve celle diyor ki: İnnet tebîn huda. İnnet tebîn huda me'aka nutaqatf min naridina. Eğer biz sizinle beraber, biz seninle beraber o Mekke ahali'si yani müşrik olan toplum, aleyhisselatu vesselam'a biz seninle beraber hidayete. Senin getirdiğin dine tabi olursak nutaqatf min ardına. Biz memleketimizden, yurdumuzdan oluruz. Buradan çıkartılırız. Oysa ki Allah Azze ve Celle orayı zaten haram belde yapmıştı. Kimse onlara dokunamıyordu. Onlar böyle bir aldatmanın içerisine, yalanın içerisine giriyorlar. Zaten emniyet içerisindeler. Zaten Allah Azze ve Celle onlara ikram etmişti. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Ayetin tefsirinde diyor ki, onlar yani müşrikler dediler ki, biz senin Allah'ın Resulü olduğunu biliyoruz. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Lakin biz memleketimizden, yurdumuzdan çıkarılmaktan korkuyoruz diyorlar. Allah'ın dinini yaşarken, yaşamak isterken insan, öyle zaman gelir ki, memleketinden de çıkartılır, ailesinden de uzaklaştırılır, çoluğundan, çocuğundan da koparılabilir. Bu bir imtihan. Allah azze ve celle böyle zor imtihanlarla bizi imtihan etmesin, <gülüyor> eğer ederse sebat versin. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Ebu Cafer et-Kaberi diyor ki, ayetlerin tefsirinde, Kureyş kafirleri Dediler ki eğer biz senin getirdiğin, beraberinde getirdiğin hak dine hidayete tabi olursak biz o zaman şirk koşmuş olduğumuz, ibadet etmiş olduğumuz, aracılar yapmış olduğumuz misilleri ve ilahları yani putları terk etmiş olur. Bu durumda da insanların hepsi toplanır, bizim başımıza üşüşür ve bizim memleketimizden, yurdumuzdan ederler diyor. Ve bizimle savaşırlar. Allah Azze ve Celle ise onlara e biz onlar için haram bir belde yapmadık mı? Yani <gülüyor> onlara kimse dokunamıyordu zaten. Orada kan akıtmak yasaktı, haramdı. Sonra oranın oturanlarına, sakinlerine etraftan kimse bir kötülükle ilişemiyordu ve onlara dışarıdan Hucum, saldırı da olmuyordu. Öl, ölüm, e, musibeti de onlar için yani başka birilerin eliyle söz konusu değildi vesaire. İşte bunları ifade ediyor diyor Ebu Cafer, et Taberi. Mücahid de Yucba ile İhtemaratü kulli şeyin mücahhid tefsir tefsircilerden birisi her şeyin semeralarının e, yani meyvelerin kendisine toplandığı bir bölge derken Yeryüzünün meyvelerinin heps, yani etrafta ne kadar semerat ürün varsa oraya geliyordu diyor. Katade ise tepsiçilerden, tabiinden diyor ki, haram belde'nin ahali, yani Mekke ahali istedikleri yere gidiyorlardı. Yani Mekke'nin dışında istedikleri yere seyahate çıkabiliyorlardı. Onlardan bir tanesi böyle seyahate çıktığı zaman, ben haram beldenin insanıyım, Mekke ahalisindeyim dediği zaman kimse onlara ilişmiyordu, dokunmuyordu. Yani sadece kendi bölgelerinde, mevkilerinde, yurtlarında sağlam değiller, başka memleketlere, sefere çıktıkları zaman da yine onlar emniyet içerisindeler. Allah-u Teala böyle bir hak vermiş, böyle bir muhafaza vermiş onlara, koruma vermiş. Ama başka birileri yola çıktığı zaman onlardan birisi öldürülebiliyordu. Evet. Allah Azze ve Celle onları yani Mekke müşriklerini yerleştirdiği yerde Mekke'de rızkı yayarak emniyet nimetiyle ayet-i kerimelerinde ve rızkın yiyeceklerin, semeratların, yaşantı için gerekli olan her şeyin kendilerine her taraftan geldiğini anlatarak ve onların da sonra bunlara nankörlük ettiği, bu nimetleri bilerek yalan söyledikleri aleyhissalatu vesselama ve hidayete tabi olmadıklarını burada açıkça ifade ediyor ayet-i kerimelerde. Emniyet ve rızık bolluğu ile ilgili bir hadis var. Gerçekten de bizim dünyadan alacağımız nasibi çok net bir şekilde ifade ediyor. Ali Siratü diyor ki: "O Beydullah bin Muhsen'in rivayet ettiği Tirmizi'de sahih olarak rivayet edilen bir hadis, İbn Mace'de de var aynı hadis. Sizden diyor kim ailesi ve ehli içerisinde emin olarak yani güvenlik içerisinde bedeni de afiyette olduğu halde yani sağlıklı sıhhatli bir şekilde ve bir günlük yiyeceğiyle birlikte sabahlarsa bu şekilde sabaha ererse o dünya nimetlerinin geneline dünya nimetlerinin çoğuna haiz olmuştur. Onları elde etmiştir diyor. Subhanallah. Peki soruyorum şimdi bu nimetler hangi birimizde yok? Hepimizde fazlasıyla var. Öncelikle kardeşlerim emniyet içerisindeyiz. Elhamdülillah. Yani <gülüyor> bizden birisi istisnai bazı durumlar hariç emniyet ve güvenlik içerisinde yaşantısına devam ediyor. Bizden birisi ve hepimiz yani. istisnai durumlar hariç. Bazı özel durumlar müstesna. Hepimiz bir emniyet içerisindeyiz. Korku, korkusuz bir şekilde burada yaşıyoruz. Bu Allah'ın bir nimetidir. Hem de çok önemli bir, önemli bir nimet. Bizden kimse eskiden olduğu gibi ve daha da gerisinde yani şöyle 1950 yıllara falan gidecek olursak veya Hutt'a başka milletlere geçecek olursak şu an Suriye veya Gazze veya bir başka bir yer, Oralarda olduğu gibi biz başımıza bombaların düşmesinden yana eminiz. Evlerden alınıp toplanıp yoplanma, eziyet edilme, hapsedilme hususunda emniyet içerisindeyiz. Genel anlamda söylüyorum. Bu bir Allah'ın nimetidir. Subhanallah. Aynı şekilde bize rızık geliyor her taraftan. Hepimizin bir geçimliği var. Yaşam standartları çok yüksek elhamdülillah. İstisnai kardeşler hariç elbette sıkıntı çekenler olacaktır. Ama onların sıkıntısı hiçbir zaman kardeşlerimizden, bizim insanımızdan sıkıntı çeken insanların sıkıntısı bir Afrikalı kardeşin sıkıntısı gibi değil. Fakirlikten ölen kimselerin, açlıktan ve susuzluktan ölen kimselerin sıkıntısı gibi değil. Bunu çok iyi düşünmek, analiz etmek ve şükrü eda etmek gerek. Bu hususta emniyet ve rızkın bolluğu hususunda bir ayet-kerime aklıma geldi. İbn Kesire baktım. Yine Mekke ahalisine işaret ediyordu. Çok evet. önemli bir ayet-kerime. Nahl suresi 113. ayet-kerime. Daraballahu <gülüyor> mesela. Karyeten kanet amineten mutmainneten. Allah bir kariye, bir şehri misal verdi. Kânet amîneten, onlar eminlik içerisinde, güvenlik içerisindeydiler. Mutmainneten, böyle mutmaindiler. Yani her şeyden yana bir hoşnutluk içerisindeydiler. Tiha rizguha, her adamın kulu mekan ve onlara rızık bol bol her taraftan geliyordu. ferkefar bi en onlar Allah'ın nimetlerini inkar ettiler fezaqaallahum libasen cu'ven hav Allah onlara korku ve açlık elbisesi giydirdi subhanallah onlar emniyet ve güvenlik içerisindeyken onlara bir elbise gibi korkuyu giydirdi bu açlığı da giydirdi diyor bin hakani yasnaun بِمَا كَانُوا yasnaun Yaptıkları şeylerden dolayı. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Ebni Kesir rahmetullah aleyh önemli müfessir biliyorsunuz. Bu diyor Mekke ahalisi içindir diyor. Bu ayet-i kerimenin e, içeriği, muktezası Mekke ahalisi içindir. Tabi onlar için olması ondan sonra kıyamete kadar gelecek aynı konumdaki insanlar için geçerli olmayacak anlamına gelmiyor. Herkes için geçerli. Biraz sonra açıklayacağım. Size. Onlar Allah'ın nimetlerini inkar ettiler. Bile bile inkar ettiler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Resullüğünü, Peygamberliğini inkar ettiler. Bundan daha büyük bir nimet olamaz diyor. En büyük nimet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamber olarak onlara gönderilmesiydi. Bunları inkar ettiler. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a isyan ettiler. Devamlı onun karşısında oldular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Mekke dönemindeyken onların aleyhine dua etti. Yani beddua etti. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın dönemindeki gibi bir kıtlıkla Allahu Teala'nın onları İmtihan etmesi için Mekke ahalisini dua etti. Yedi sene kıtlık olsun diye. Ve Allah Azze ve Celle onlara o kıtlığı, o belayı ve musibeti tattırdı. Bol rızıktan sonra onlar sıkıntı çektiler. Hatta bazı rivayetlere göre neşleri bile yemeye başladılar diyor. allah Allahu Teala onlara açlık elbisesi giydirmiş oldu. Sonra da onlar devam ediyorlar ya küfür ve inatlarına, inkarlarına Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a güç verdi, kuvvet verdi, ashabına güç ve kuvvet verdi. Onlar artık Müslümanlardan korkmaya başladılar. Eminlik içerisinde yaşarken korkmaya başladılar. katleri katlerine Allah Azze ve Celle korku saldı onlara. İşte böyle. Alimlerden bir kısmı korkuyla ee, kast edilen savaştır dedi. savaş ortamını oralarda yaşayan kardeşlerimiz oranın ahalisi çok iyi bilir tam bir korku imtihanı ne zaman gelecek ne zaman patlayacak ne zaman ondan sonra e, her şeyimiz elimizden alınacak vesaire vesaire birçok şeyin korkusu bu korku psikolojisi insanı mahveder. Büyük bir imtihan, büyük bir beladır. Allah Azze ve Celle sabretmeyi nasip etsin. Böyle bir imtihan karşısında sabretmeyi nasip etsin. Ve gücümüzün yük yani taşıyamayacağımızı, yetmeyeceği şeyleri yüklemesin bile. Öyle bir imtihanda olan kardeşlere de sebat etsin. Onlar şerefli insanlar, onlar aziz insanlar. Velev ki ölümüne, çoluğuna, çocuğuna, yurduna, memleketine, de, yani... Onların karşılığında bedel olarak olsa bile onlar şerefli insanlar. Allah Azze ve Celle öyle aziz kimselerden eylesin. Kardeşlerim, burada bizim içinde bulunduğumuz durumu göz önünde bulunduracak olursak, nimet bolluğu ve emniyet, genel olarak söylüyorum. Bunda kalbi, kalbi İslam'ı açarak Gönülden İslam'ı açarak şükrü eda etmemiz gerekiyor. Kalpte İslam'ı yerleştirmek, kalpte Allah'ın dinini ve şeriatını yerleştirerek şükrü eda etmek gerekiyor. Aynı zamanda uzuvlara, bedene geçireceğiz bu İslam'ı, Allah Azze ve Celle'nin ahkamını, kendi yaşantımıza, zahirimize dökeceğiz. Böylece şükrü eda edeceğiz. Evimizde İslam'ı hakim kılacağız, haramı olan şeylerden uzak durarak, Allah'ın dinini yaşayarak bu şekilde şükrü edeceğiz. Komşularda ve akrabalarda, özellikle söylüyorum, hilimle yani yumşaklıkla onlara İslam'ı anlatarak, bir şeyler öğreterek, bir takım mecmualar yani böyle e, dokümanlar vererek veyahut da dinlenecek, gösterilecek bir takım şeyler göstererek, onları uyandırarak, onları İslam'a davet ederek şükrü eda etmek gerekiyor. Eğer şükrün edası olmazsa, işte korku ve açlık elbisesi bize de giydirilir, haberimiz olsun. billah. Şunu da göz ardı etmemek lazım. Bazen insan bilemez. Bazen Allah Azze ve Celle insanı tersten imtihan eder. Masiyetleri sebebiyle, günahları sebebiyle, azgınlığı sebebiyle bol bol ona nimet verir. Aleyhisselatü Vesselam, Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen bir hadiste, sahih hadiste diyor ki, Allah Azze ve Celle'nin masiyet üzere olan bir kuluna, günah işleyen, azgınlık eden bir kuluna, nimetlerini verdiğini gördüğün zaman, evet, nimetlerini verdiğini gördüğün zaman, bu, onun, isyanını, artırması ve mühlet içindir. Sonra Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm El'am suresindeki şu ayet-i kerimeyi okuyor. فَلَمَّا فَلَمَّا نَسُّ مَا ذِكَّرُوا Kendilerine okunan, anlatılan şeyleri onlar unuttukları zaman yani Allah azze ve celle'nin kitabı kendilerine nasihat edilen şeyler din adına Unuttukları zaman fetahna aleyhim evva ve şey onların üzerine her şeyin kapılarını açtık. Hatta izafirihu nihayet sevindiler onlar. Yani bol bol rızık verdik onlara. O kadar çok verdik ki hatta izafirihu bir ve kendilerine gelen şeyle sevindiler. Yani. Bunu belki de tevil ederek, bu bizim iyiliğimizden, bu bizim kendi e, güzelliğimizden, bizdeki olan faziletten zannettiler belki de. <gülüyor> Hatta izâ ferihu bimâ kendilerine verilen şeylerle sevindiler, ahaznâhim <gülüyor> baktatan, <gülüyor> onları diyor ansızın yakaladık, cezayla, ukuvetle yakaladık. Fe idâhum mublisûn, onlar birden ümitsiz olunlar. Aleyhisselatü Vesselam işte Allah Azze ve Celle'nin bir kula isyan eden, isyan üzere olan bir kula, azgınlık ola, üzere olan bir kula nimet verdiğini, dünya nimetlerinden yaydıkça yaydığını gördüğün zaman bu o kimse için bir istidrajdır diyor. Yani sevdiği şeyleri vermesine karşılık, o kimsenin istediği şeyleri vermesine karşılık, o kimse için bir istidracıdır. Yani helaka sürüklenmektedir diyor. Subhanallah. Bazen insan endişe ediyor. Acaba bu nimetler, bu kadar faziletler, bu kadar güzel yaşantı, bu insanlara masiyetleri üzere verilip de sonra ansızın yakalanacaklar mı? Biz de içinde olduğumuz halde. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Her ne olursa olsun, Allah azze ve cel bir topluma bir musibet dilediği zaman ki musibet asla istenmez, bundan Allah'a sığınıyoruz, musibet asla istenmez, talep edilmez, bunu aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır. Bir musibet ve bir bela geldiği zaman oradaki ıslah ediciler, Allah'ın dinini yaşayan ıslah ediciler elbette ki Allah onları mahrum etmeyecektir. Onlarla beraber ölseler de her ölen kimse kendi ameline göre dirilecektir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun için hangi toplumda, nerede olursak olalım bize düşen Allah'ın dinini yaşamak, insanlara Allah'ın dinini götürmek, gücümüz nütfetinde birilerine bir şeyler öğretebilmek, bunun kaygısı içerisinde olmak lazım. Bununla beraber bize e, buralarda anlatılmak istenen bir şey var. Kafirlerin, İslam düşmanlarının güçlerine, otoritelerine, yaşantılarına da aldanmamak gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir kula masiyetleri üzere bir şey veriyorsa, dünya nimetlerini o kula yayıyorsa Allah Azze ve Celle onu helaka götürüyor. Ya neden bunlar bu kadar ileriye gittiler? Neden bizden üstünler? Neden her şey onların elinde? Evet böyle, zahirde böyle gözükebilir. Bu bizi aldatabilir. Hayır aldatmaması gerekiyor. Allah Azze ve Celle demiyor mu? وَلَا تَحْيِنُوا ve تَحْسَنُوا وَاَنْتِمُ الْعَعْلَوْنَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman ediyorsanız üstüne olan sizsiniz diyor. وَلَا يَغْرُرَنَّكَ تَقَلِّبُ الَّذ۪ينَ كَتَرُ ف۪ي <الْبِلَاد> Sakın kafirlerin diyar diyar dolaşması seni aldatmasın diyor. اِنَّمَا نُمْلُ <لَهُم> Biz onlara ancak bir başka ayet-i mühlet veriyoruz. Diyor. Kafirler için bir mühlet. Müslüman için zahirde bu dünyada kaybetmiş gibi gözükse, her şey elinden alsa, vurulsa öldürülse, şehit edilse Müslümanın kazan, kazanacağı en büyük şey ebedi hayat. Ebedi hayatı kazanmış olacak. Bu bu kazanç etmez mi insana? Zaten insan bunun için yaşaması gerekmiyor mu? ma خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اللّٰى لِيَا بُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bu gayeyi elde etmiş, bunu eline almış, bu mazbatayı Almış, o şekilde Allah'ın huzuruna çıkmış bir insan için yetmez mi? Şüphesiz ki yeter. Bizden olan kardeşler. Özellikle şu ayet-i kerimeye dikkat edin. Allah Azze ve Celle وَلَبَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْغَ لِعِبَادِهِ لَقَ... لَبَقَوْ فِي eğer Allah Azze ve Celle rızkı kullarına yaymış olsaydı, özellikle bazı insanlara lebegav fil ardı, yeryüzünde taşkınlık ederlerdir. Bazı şeylerin verilmesi de bir nimettir aslında. Bazı şeylerin insanlara için makamların, malların, mülklerin, otoritenin verilmesi de bir nimettir. Her verilseydi azacaktı. Belki imanından, belki ahlakından, belki çoluğundan, çocuğundan, her şeyinden olacak. O verilen para ve mal karşılığında. Subhanallah. Onun için hani biz aramızda, halk arasında her şeyin hayırlısı istenir ya. Allah Azze ve Celle hayırlısını versin. Ne demek hayırlısı? Yani dünya mı ahiretimiz? Ne hayırlıysa bana onu versin demek. Şer olacaksa, Beni dinimden, imanından, İslamımdan uzaklaştıracaksa bu ben, bana vermesin demek bu hayırlısı, hayırlısına Allah Azze ve Kardeşler, biz bir nimet içerisinde bulunuyoruz. Eğer bu nimet bize, bizim şükrü eda etmemizden dolayı verilmiş ise bu bize Allah tarafından bir fazilet ve lütuf üzere verilmişse, bizim masiyetlerimizden dolayı Allah korusun, Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz, bizim helaka sürüklenmemizden dolayı değil de, bize bir lütuf ve ikram olmak üzere, şükrü eda edebildiğimiz için, etmeye çalıştığımız için verilmişse, buna dikkat etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle Enfal Suresinde, Zalke <gülüyor> bi an Allaha, lâm yoku muayra nüme ten Allahu Teala, işte bundan dolayı diyor. Bir kavme, bir topluluğa nimet vermişse, onlar kendilerindekini değiştirinceye kadar, yani iyilikten kötülüğe geçinceye kadar, İslamı terk edip tamamen bedbah oluncaya kadar salih amelleri onun da üstesinde tevhidi bırakıp şirke bir ata bulaşıncaya kadar bulaşma sürece daha doğrusu Allah-u Teala o kavmin nimetini değiştirmez. Onlara rızkını devam ettirir demek ki. لَمْ يَكُمْ مُغَيَّرًا نِعْمَةً حَتَّى يُغَيِّرْ مَا بِأَنْكِسُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِنْ Ta ki kendilerindeki bu iyiliği kötülüğe çevirinceye kadar değiştirmez. Bunun tam tersi bir ayet kerime var. O da Ra'at Suresinde, innallāha la yuga yirmābi kāmin, hatta yuga yirmābi enfisihim. Bir kavimde bir betbahlık içerisindeyse, bir <gülüyor> fesat fucur içerisindeyse ve rızık yönüyle, emniyet yönüyle sıkıntı içerisindeyse, onlar kendilerini düzeltmediği sürece, şerden hayra geçmedikleri sürece, Allahu Teala Onlara olan nimetini değiştirmez diyor. Subhanallah. Hepsi insanın elinde. Allahu Teala insanı yaratmış ve ona seçme, tercih etme hakkı vermiş. İyi olan, salih olan şeyleri yapabilme imkanı vermiş. Bu insanın elinde. Bundan dolayı biz sorguya çekiliyoruz. Bundan dolayı Allahu Teala la yus'elu amma yef'alu ve hum yus'alun. O sorgu Sorguya çekilmez yaptığından dolayı. Allah Azze ve Cel yaptığından dolayı sorguya çekilmez. Ancak kullar sorulurlar diyor. Biz sorulacağız yaptıklarımızdan dolayı. Yaptığımız tercihten dolayı. Onun için neyi tercih ettiğimize iyi bakmamız gerekiyor. Kardeşlerim, netice itibariyle biz bir nimet içerisinde bulunuyoruz. Aynen Mekke'deki insanların bulunduğu gibi İslam gelmezden önce bunun değişmesini istemiyor isek emniyetin, güvenliğin kaybolmasını istemiyorsak burada yapmamız gereken Allah'a hakkıyla kul olmak ve davet çalışmasını, ıslah çalışmasını yürütmek. Bu hususta kime ne düşüyorsa anlatacak kimse olsun. Ondan sonra <gülüyor> Veyahut parasıyla, malıyla, bedeniyle her bir kimse ne yapabiliyorsa bunu yapması gerekiyor. Kimin gücü neye yetiyorsa Allah için, İslam için çalışmak gerekiyor. Bu çok önemli. Allah Azze ve Celle nimeti eda etmeyi, en güzel şekilde verdiği nimetlere şükredebilmeyi nasip etsin bizlere. İkincisi kardeşlerim, geçen haftaki konudan elde edilecek ikinci önemli mesele, felsefenin, kelamın, yani dışarıdan gelen akımların, zararlı akımların etkisi ve yabancıları taklit etmenin yabancıları taklit etmenin zararları. Daha önce açıkladığım gibi Araplar İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzereydiler. Tevhid dini üzereydiler. Ta ki Amr Ibn Luhi adındaki Arapların liderliği, liderliği konumunda olan besle büyüttükleri bir adam Şam tarafına romanların bulunduğu yere, yere gidip onlardan kevniyat yani kainat oluş hayatla ilgili felsefi Bilgileri ve onların putlarını alıp getirip Arap Yarımadası'na onu koyunca bir yani tohum gibi o Arap Yarımadası'na atınca ve insanları da o puta davet edince insanlar Arap milleti o dönemde artık Halit dinini Tevhid dinini bıraktılar ve şirke meylettiler. Ve şirk böylece yayıldı aralarında. Burada ne yaptı bu amir bin Nuhay denen bu şaki? Geçen hafta söylediğim gibi bağırsaklarını ateşte sürüyen bu adam işte oradaki halktan etkilendi. Oradaki akımlardan etkilendi. Bir de aklını kullandı. Kardeşlerim akıl bir nimetti. Allah Azze ve Celle'nin verdiği çok büyük bir nimetti. Allahu Teala Akıllı insanlara sorumluluk, sorumluluk veriyor, mükellefiyet veriyor. Akıllı olmayan bir insanın, deli olan bir insanın, bunak olan bir insanın sorumluluğu yoktur. Ne günahı ne de sevabı söz konusu değildir onun için. Onun için ayrı bir hüküm vardır. Onu söylemiyorum şu an. Ama akıllı olan insanlara hitap var. Efela la Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden. Efela la Düşünmüyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? اَفَلَا tetefekkerun, Hiç fikretmiyor musunuz? Bunlar hep akılda olan insanlar, aklı başında olan insanlar. Ama aklın bir mertebesi, bir derecesi olmalı, bir sınırı olmalı. Akıl eğer nakle tabi olmazsa, kitap ve sünnete tabi olmazsa hiçbir şey ifade etmiyor. Aksine insanı helaka götürüyor. Allah azze ve celle Bakara suresinde "Vemen men yergabu am milleti i İbrahim e illa İbrahim'in dininden yüz çeviren, hanif dinden, tevhid dininden yüz çeviren ancak kendi nefsini kendi nefsinin ahmaklığıladır diyor. Kendi nefsinin safihliğidir. Kendine kendi nefsini safih yapmıştı. Wala <gülüyor> kad istafayne fi'd-dünya ve innehu biz onu dünyada seçtik. Bu ahirette de salihlerdendir. Allah Azze ve Celle İbrahim'e öyle bir değer, değer veriyor ki İttakız İbrahim e allah İbrahim'e halil'e. allah İbrahim'i İbrahim'e halil edin dedi. Halillik yüksek bir mertebe. Muhabbetin en üst derecesi. Nebimiz ve Vesselam'a da halillik vermiştir. Başka da kimseye vermiyor zaten. İki tane Allah'ın halili var yeryüzünde. Biri İbrahim Aleyhisselam, biri de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onunkini de hadisten alıyoruz. Evet. Şimdi taberi diyor ki bu ayet-i kerimenin tefsirinde, hani İbrahim'in milletinden, dininden bahsediyoruz ya, sefih kimse demek, cahil olan kimse, görüşü zayıf olan kimse, zarar ve faydaları ayırt edemeyen kimse demektir. Evet. Bir başka tefsirde de, bu sefihliğin manası nefsini helaka götüren kimse demektir. Yani, hanif dinden, tevhid dininden, şirk dinine, şirkin bulaştığı bir dine geçen bir insan, cahilliği, ahmaklığı sebebiyle geçmiştir ve kendi nefsini helaka götürüyor demek. Bundan Allah'a sinirlenir. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam İbn-i rivayet edilen bir hadiste diyor ki Huzeyfe'nin rivayet ettiği hadiste radıyallahu anh bir takım davetçiler olacaktır diyor. Cehennemin kapılarına çağıracaklar onlar. Yani ateşe çağıracaklar. Ve onlara icabet eden kimseleri de yani o davetçilere uyanları da o davetçiler o cehennem içerisine atacaklar. Yani iyice ateşin içerisine sürükleyecekler demek istiyor. Onlar diyor bizim içimizden bir topluluktur. Sübhanallah. Ve bizim dilimizde konuşurlar. Bizim konuştuğumuz gibi konuşunlar. Sen diyor Müslümanların cemaatine ve imamına iltizam göster. Onlara yapış. Müslümanların cemaatine ve imamına yapış. İmamından kastı kastedilen burada halifedir. Şarihler, şerh edenler böyle söylüyor. Allah Azze ve Celle Müslümanlara baş olmayı, Müslümanların başının olmasını, halifesinin olmasını nasip etsin. Müslümanların cemaatine ve imamına yapış. Eğer bir cemaat yahut da imam olmazsa yani halife olmazsa o zaman bütün fırkalardan ayrı dur diyor. Velev ki bir ağaç kökü bulsan dahi bunu ısır ve ölünceye kadar bu hal üzere kalıyorsun. subhanallah. Burada dikkat çekilmek istenen bir ifade var. Bütün fırkalardan ayrı. Ayrıdır diyor. Yani delâlet delâlet fırkalarından ayrıdır. Seni saptıracak olan fırkalarından ayrıdır demek. Allah Azze ve Celle, vemen yett tabi, vemen yuşaqır Rasul, min badil ma tabi yine huda ve tabi gayr asbil minine nu alluhu matallah ve nusluhi saat masirah kim kendisine hidayet belli olduktan sonra Resul'e karşı çıkar, ona düşmanlık öderse ve müminlerin bulunduğu yol, müminlerin bulunduğu yoldan başka bir yola tabi olursa, döndüğü yere döndürürüz, onu cehenneme atarız, o ne kötü dönüş yeridir diyor. Müminlerin yolu üzere, Müslüman cemaatin yolu üzere olmak gerekiyor. Bu da ehl-i sünnet ve cemaattir. Kardeşlerim. İbni Kayın, rahmetullahi aleyh, Fevaid adlı eserinde diyor ki, kitap ve sünnet ehline düşmanlık eden kimselerden sakın. Hüsranlığını, pişmanlığını sana aktarabilir, sana bulaştırabilir. Ve halkın, insanların çoğunun, helak olduğu iki düşmandan da sakın diyor. Onlardan birisi, şüphelerle ve süslü sözlerle, Allah yolundan uzaklaştıran kimse. Ve, dünyası, dünya nimetlerine, ve reislik, baş olma hastalığına kapılmış, tutulmuş kimse. Bunlardan sakın diyor. Bakıyoruz, kardeşlerimizin içerisine, Tanıdığımız, bildiğimiz, bilmediğimiz daha nice insanların, masum, Allah'a iman eden, salih ameller işleyen insanların kalplerine nice fitneler atıyorlar. Nice şüpheler sokuyorlar. Bu şüphecilerde, bu fitnecilerde bir maksat var. Bu maksat, kendileri gibi masum, salih amel işleyen, Allah'a iman eden, Allah'ın emirlerini yerine getiren insanların kendileri gibi olmasını istiyorlar. Kendileri gibi bocalamasını, şüpheler içerisinde yüzmesini istiyorlar. Onun için kardeşlerim, internette ve televizyonlardaki fitnecilerden sakının. Özellikle hoca diye geçinen bazı insanlar, bunlar insanların kalplerine büyük bir fitne veriyorlar. Bunlardan sakının. Dininizi nereden aldığınıza iyi bakın. Bu derse başlamadan önce senet diyor, senet dindendir diyor. Tabinin büyükleri böyle söylüyorlar. Dinimizi nereden aldığımıza iyi bakacak. Herkesin sözüne, şüphecilerin sözüne, hayatında samimi olmayan, yaşantısında samimi olmayan, ailesinde, işinde samimi olmayan insanların sözüne kalmayacak. Bunlar süslü, süslü sözler söylendi Ve insanlar bu sözleriyle kalmayacak. Kafalarını karıştırıyorlar. Bugün bu hal içerisinde olan nice arkadaşlarımız var. Allah Azze ve Celle onları bu, bu buhrandan kurtarsın, bu sıkıntıdan kurtarsın. Süslü sözlere aldanmamak gerekiyor. Onlar birer ütopyada, birer böyle saman alevi gibi bilgiler hiçbir şey ifade etmez. Ama Kur'an ve sahih Sünnet'in üzerinde bir nur vardı. Bu nuru Allah'a ve Resulüne bağlı olan, Allah'a ve Resulünü seven kimseler görürler ve ona tabi olurlar. Allah Azze ve Celle bu nurdan istifade etmeyi nasip etsin. Bunlar münafık tıklı insanlardı. Bu karıştırıcılar, şüphe atanlar, fitne atanlar, Allah Azze ve Celle'nin dini hususunda, ayetler hususunda, sünnetler hususunda, sıfatlar hususunda, tevhid hususunda şüphe atanlar, Münafık tipli insanlar. Onları vasıflarken Kur'an ve izâ ra'aytuhum ve izâ ra'aytuhum Bu tip insanları gördüğün zaman sen onların bedenlerinden hoşlanırsın. Yani onlar adam zannedersin. Ama onlar adam kılıklı insanlardır. Ve yeqûlu tesma'u li Onlar konuştuğu zaman onları Dinlersin. Yani onları sözlerine değer verirsin. Çünkü onlar hayattan, onlar e, sosyal hayattan, onlar ekonomik hayattan, onlar e, birçok teknolojiden ondan sonra dünyanın her tarafındaki böyle insanların konumlarından, durumlarından, sistemlerden, komünizmden, kapitalizmden, şundan bundan birçok bir şeylerden bahsederler. Bu sözleriyle sen kanaasın. Bunların bu bilgileri hiçbir şey ifade etmez. Ke ennahum hoşubun, ke ennahum Onlar böyle içi boş kütükler gibidir, dayanmış kütükler gibidir. Subhanallah. Yhsebuna kullu sayhatin alehim ve onları her türlü gürültüyü. Her türlü gürültüyü, patırdığı kendi aleyhlerine zannederler. Yani kendilerinin açığa çıkmasından, ortaya çıkmasından korkar mı? Onlar düşmandırlar. Allah onları kahretsin. Bu fitnecileri, bu fitnenin başı olan insanları kahretsin. Allah azze ve celle onlara ıslah edecekse, hidayet edecekse, hidayet etsin. Yoksa bu ümmetin içerisinden çekip alsın. Bu sadece Türkiye'de değil, birçok yerde var bu tür insanlar. Neden bu kadar üzerine gidiyorum? Öyle şeyler duyuyoruz ki bu fikneciler sebebiyle bir kardeşin geldiği nokta neresi biliyor musun? Allah Azze ve Celle yok demez. La ilahe illallah, subhanallah. Bu kadar ileri yani. Bu kadar ileriye gitmiş insanlar. Kur'an'ı artık inkar etmiş. Kur'an'ın hükümlerini inkar etmiş, aşmış bunları. Allahu Ekber, la ilahe illallah. Bu işte <gülüyor> felsefi, aklın ilah edinme, edinilmesidir. Başka bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta o zaman söylüyor. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği Müslüm'de bir hadiste. Öyle zaman gelecekler, gelecek ki insanlar şunu Allah yarattı, bunu Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı diyecekler diyor. Allahu akbar. Böyle bir durumda, böyle bir durumda sen Allah'a iman ettim de diyor. Teslim ol. Müslümanın hakkı teslim olmak. Allah'a iman ettim dedi. Veya şeytan bir başka hadiste böyle bir vesvese verecek. Yani sadece Allah'ın yara, yani, kim yarattığı hususunda değil de dinin emirleri hususunda, nahileri hususunda birçok vesvese gelebilir. Bu hadisin aynı aynı konumunda olan bir hadiste sen şeytandan Allah'asın. Euzubillahimine <gülüyor> Racim dedi. Şeytan böyle bir vesvese verdiği zaman yani akılla insanın zihni bulandırıldığı zaman düşündürülüp böyle e, bir takım şeylerden örnek verilerek kelam yapılarak, felsefe yapılarak insanın zihni bulandırıldığı zaman Euzubillahimineşşeytanirracim Allah'a iman ettim deyip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Akılla Hareket edenler hep helak olmuştu. Hani anlattım size geçen hafta. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ne diyordu? Se'avi ilel cebeli yasimine minel ma' Boğulmak üzereyken ben şu dağa sığınırım. O beni sudan korur. Yani aklıyla hareket ediyor. Ondan sonra da boğulanlardan oluyor. Ve hâle beynehumel mevci ve kâne minel muğrağîm Nuh Aleyhisselam'ın oğlu arasına dalga giriyor ve bu oğlanlardan Ya Bütün minnetlerde bunu görebiliriz. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kavminde Samiri denen bir adam var. Bu da aynı şekilde. Musa Aleyhisselam Tura gittiği zaman Allah Azze ve Celle ile görüşmek üzere Samiri, ee, İsrailoğulları arasında, onların zinetlerinden süslerinden Anlatıldığına göre tefsirlerde Cibril Aleyhisselam'ın atının, izinin bıraktığı yerden bir böyle bir parça alıp e, bu süslerin, zinnetlerin yakıldığı yere atıyor. Ondan sonra oradan da bir şekil meydana geliyor. Şekil çıkartıyor. Buzağı şeklinde. Ve on, o da o da bir e, şey, böyle ses çıkartıyor, büyürme sesi. İsrail olan hep sonra şey yapıyorlar, tapınıyorlar. ilah ediniyorlar ona. O ses de öyle bir e, hale getirmiş ki işte onu yaparken e, rüzgarın bir, bir yerden girip diğer bir yerden çıkmasıyla oluşan bir ses yani. Böğürme sesi zannediliyor. Anlatıldığına göre. Musa aleyhisselam soruyor. Senin zorun neydi de bu işi işledin, bu işi yaptın dediği zaman Musa aleyhisselam Ben diyor senin o kavminin İsrailoğullarının görmediği, başkasının görmediği bir şey gördüm. Ve o elçinin peşinden bir kapzayla bir parça bir şey aldım. Yani bir parça toprak gibi bir şey aldım. Ve bunu attım diyor. Yani o yaptığı işi o süslerden, eşyalardan oluşturulup da içerisine de e, Cibril Aleyhisselam'ın e, izinden kalan bir parça şeyi atıyor. İşte bu bir fitne. Ondan sonra onunla oluşturduğu, yaptığı, ortaya çıkardığı buzayı anlatıyor. Ve kezalike sevveletli nefsi. Subhanallah. İşte bunu bana nefsim güzel gösterdi diyor. Hevam güzel gösterdi diyor. İşte aklıyla hareket etti. Aklını ilah edinen, kimsenin hali bu. Ondan sonra Musa aleyhisselam قال فذهب, defol diyor Musa aleyhisselam ona. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ لَا مِسَاسِ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ اَنْ تَقُلَ Senin için artık hayatta dokunmayın demek vardır. وَإِنَّ لَكَ مَوْئِدًا لَنْ تُخْلَفَ Ve senin için bir Vaat vardır yani azap göreceğin bir zaman vardır ki sen ona muhalefet edemeyeceksin diyor. İşte aklını, hevasını ilah edinen kimsenin durumu bu. Allahu Teala "E fe ra'eyte men ilah heva Hevasını, arzusunu isteğini ve aklını ilah edineni gördün mü? Onların kalplerine, kulaklarına Onların gözlerine mühür vuruluyor. Gözlerine perde çekiliyor. Kalplerine mühür vuruluyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle bu fitneden bizi korusun. Yaşadığımız müddetçe kitap ve sünnetin nuru üzere yaşamayı nasip etsin bizlere. Son konu kardeşlerim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın neshebi ve bunun davetteki etkisi geçen haftaki bahsettiğimiz konudan istifade edeceğimiz mevzulardan biri de bu. Allah Azze ve Celle Nebi ve Vesselam'ı Arap toplumunun mezhep yönüyle en iyisinden o tam ortasından adeta seçiyor. Tertemiz bir maden içerisinde şerefli bir soyla ve yüksek bir makam içerisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geliyor. Ve Arapların kendilerine göre saydığı ne kadar faziletler ve güzellikler varsa hepsini toplamış. Evet. Ve örf ve adet bakımından da ne kadar lekeleyici bir şeyler varsa onlardan da uzak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği soy, nesep itibariyle. Tabi bu nesebin, soyun temizliği onları yani dedesinin babasının dedesinin gayri İslam olmasını gerekl şey, İslam olmasını gerektirmiyor. Onlar müşrik bir din üzerineydiler. Ana hani hatırlarsanız, Ebu Talib vefat ederken amcası amcası vefat ederken başında diyor ki amcasına La ilahe illallah de diyor. Yanında iki tane Mekken'in ileri gelenlerinden. Diyorlar ki, Ragıbın ente an an milleti abdülmuttalib. Ey Ebu Talip sen Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Bunu defalarca söyleyince Ebu Talip nasıl vefat ediyor? Abdülmuttalib'in dini üzere. Yani şirk dini üzereyim diyor ve gidiyor. Subhanallah. Nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın soyunun temizliği nesep yönüyle. Yani soy yönüyle. İmam Bukhari Rahmetullah Aleyh Ensar'ın Menkıbeleri adlı kitabında soyunu sayarken diyor ki o Ebul Kasım'dır. Muhammed bin Abdullah'dır. Yani Abdullah'ın oğlu, o o da Abdülmuttalib'in, o Hişam'ın oğlu, o Abdülmenaf'ın, o Kayıs'ın, o Kilav'ın, o Mürre'nin, o da Kav'ın, Ölü'yünün, Galib'in, fahrın, Malik'in, Nadır'ın, Kinane'nin, Huzeymen'in, Mudreke'nin, İlyas'ın, Mudar'ın, nazarın Mad'ın ve Adnan'ın diyor. Yani Adnan'a kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu sayılıyor. Bunda alimler ittifak ediyorlar. İmam Zehebi diyor ki, Adnan İsmail Aleyhisselam'ın oğullarındandır ama yani onun soyundandır diyor. <gülüyor> Bu hususta icma vardır alimler arasında. Yalnız e, İsmail Aleyhisselam ile Adnan arasında ne kadar e, baba var bu bilinmiyor. Yani ta ki Adnan'a kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu hususunda ittifak var. Yani bu kadar e, belgeli, bu kadar sabit, tertemiz bir soy Yine Buhari'de rivayet edilen bir hadiste ben diyor <gülüyor> Adem oğullarının nesillerinin en hayırlısından gönderildim. Ta ki sizin bulunduğunuz şu e, nesilden e, çıkarıldım, gönderildim diyor. Evet. Bir hadiste de uzun bir hadis inşallah ileride gelecek o. Nebi Aleyhissalatu vesselam Hirakli'ye Rum tarafındaki hükümdara elçi gönderdiği zaman o elçi İslam'a davet ettiğinde hükümdarı diyor ki Hirakli bu adamın diyor yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin aranızdaki nesebi nasıldır soyu nasıldır diyor o da diyor ki bizim aramızdaki soyu temizdir yani iyi bir nesebe sahiptir diyor. Hıraklı diyor ki o zaman işte e, Rasullerin, peygamberlerin e, kavimlerinin nesebi üzere gönderilmeleri de böyledir. Yani o Rasuller, peygamberler hep bu neseb üzere, tertemiz soy üzere gönderilmişlerdir diyor. Ondan sonra aslında iman ediyor. Sonra kavmi anlatıldığına göre kavmi ee, kavmini davet ediyor bu e, davetçiye uyun peygambere uyun dediğinde onların hepsi kaçıp gidince bakıyor ki hiçbiri onun söylediğini yerine getirmiyor sonra diyor ki ben siz denemek için yapmıştım bu, bunu diyor ne kadar dininizde sebatsınız yani Hristiyanlık dini üzere sebat üzeresiniz bunu denemek için yaptım diyor. ondan sonra da kendisi de Allah alemi nerede gelecek kendisi de o hal üzere Burada demek istediğimiz şu, dikkat etmek e, gerek, e, gereken konu, dikkat çekilen konu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel soyundan dolayı, şerefli soyundan dolayı birçok e, şey e, insan bu sebeple İslam'a e, sıcak bakıyor, İslam'a giriyor. Yani nesebinin soyunun sebebiyle kimse bir şey söyleyemiyor. İslam'ın daveti, İslam'ın yayılması eee'nde katkıda bulunuyor. Nesebinin temiz olması, soyunun temiz olması. Evet. Yani İslam davetine etki etmiş oluyor. Vallahu alem. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûb ileyhe. Ba'du davam enel hamdulillahi rabbil alamin.